Açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Şubat Salı. Yıl 2011. Ay 2. Gün 46. Kasım 100. 1432 Hicri Rebi 12. 1426 Rumi Şubat 2. Fırtına. Günün Sözü. Sanıyorum bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur. Galilei. Günün tarihi 40, 447 yıl önce bugün 15 Şubat 1564'te İtalyan fizikçi Galileo Galilei doğmuştu. Astronomi alanındaki buluşlarıyla dikkati çeken Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söylediği için papalığa bağlı enkizisyon mahkemesi tarafından günahkar dolayısıyla da suçlu bulunmuştu. Günün nasihatı çocukların yanında yapılmayacaklar. Çocuklar, anne babalarının kavgaları sırasında çok üzüntü duyarlar. Hem annelerini hem de babalarını sevdikleri için ne yapacaklarını şaşırırlar. Kavgalar, onların ruhunda çok kötü etkiler yaratır. Çocuklar, uzun süre bu kavgaların etkisinde kalırlar. Sinirli, hırçın ve arsız olurlar. Huzursuz bir aile düzeni içinde büyüyen çocukların derslerinde de başarısız olmaları doğaldır. Çocukların önünde değil kavga etmek, mümkün olduğunca basit bir tartışmadan bile kaçınmalıdır. Yemek listesi gün 46. Etli yaprak dolması, zeytinyağlı prasa, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden ve onun Açık Gazetesi başta Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz günaydın. günaydın Haftanın ikinci Açık Gazetesi bu ve biz günaydın da George Shering'i diyelim George Shering Sir George 1919'da doğmuştu ve dün Öldü. 91 yaşındaydı. Çok önemli. Britanya'nın caz dünyasına hediye ettiği önemli müzisyenlerden. Hem piyanist olarak hem de besteci olarak. 300'den fazla eserde imza atmış biri olarak çok önemli. Yani 1950'lerden 1990'ların ortalarına kadar 40 küsur yıl boyunca bayağı bu... Özel bir piyano tekniği de vardı kendisinin. The, e, the Sophisticated Lady adlı parçada da biraz önce kulak verme fırsatı bulduk. E, böyle e, oldukça önemli bir etkiler bırakmıştı. Kendisi 91 yaşında kalp yetmezliğinden New York'ta öldü. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde Bugün başka neler olmuş? Onlara da bakabiliriz. Video paylaşım sitesi YouTube kurulmuş. Eksi sözlük kurulmuş 1999'da. 2005'te YouTube kurulmuş. Irak savaşına karşı da protestolar 600 şehirde bugün yapılmış. 8 milyon ila 30 milyon insan arasında insanın katıldığı tahmin ediliyor. Yani yeryüzünde insanlık tarihinde görülmüş en büyük barış gösterisini meydana getirdiler. Ama maalesef savaşı engellemek mümkün olamadı. He. Aslında ama ilginç de bir yanı var. Şöyle bir şey sorayım bakalım o yürüyüşler zamanını hatırlıyor olabilirsin. Heyecanlandım şimdi. <gülüyor> ee, şöyle bir soru. ...Chris Floyd da bu soruyu sormuş hepimize... ...ben oradaydım diyor Londra'daki... ...bir milyon insan olarak ayağa çıktık diyor... ...fakat tarihe bir dipnotu olarak geçti sadece... ...halbuki Mısır'dakiler... ...Mısır'da yürüyenler... ...devrim olarak geçen... 20, ...25 Ocak 2011... Mısır devrimi tarihi olarak geçecek ve asla unutulmayacak. Öbürü ise gene o da unutulmayacak ama bir dipnotu olarak. Halbuki başarılabilirdi. Neden? Fark neydi? diyor. Zor yerden sorarak başladım ama artık yavaş yavaş sorulara hazır olman tamamı geldi. Tamam. Ee, yok biliyorsun. Şartlar oluşmamıştı diye şöyle muğlak <gülüyor> ve kıvırtkan <gülüyor> cevap versem. Muğlak. Chris Floyd'a göre, ben söyleyeyim cevabı, devam etmeliydik diyor. Mısırlılar devam ettiler diyor. Kırbaç, kılıç dinlemediler. Ya sansür, yasak dinlemediler. Üstelik i̇şte biz Londra'da, New York'ta ve diğer büyük batı demokrasilerinin başkentlerinde falan öyle sansür de yoktu diyor. Hatırladığım kadarıyla diyor. Ama çok ciddi bir rıza üretim mekanizması vardı bir yandan. Evet. Yani örneğin, Mısır'da yok muydu? E, Mısır'da e, rıza üretimden ziyade kafaya vurarak rıza sağlama olduğu için belki bir fark olmuş olabilir. E, örneğin ben aynı dönemden The Economist dergisinin meşhur kapağını hatırlıyorum. The Case for War isimli yani neden savaş yapılabilir mealinde belki yapılmalı veya çevrilebilecek aynı dönemde onlar da oluyordu yeterince kararlı istememiştik diyor Chris Floyd Ben de maalesef buna katılanlardan biriyim yani hem gösterilere katılanlardan biriydim 15 Şubat'ta gösterilerinde hem de burada böyle işte Peki ne yapalım bir dahaki sefere inşallah Mısırlılardan öğrenilecek epey şey de var. 15 Şubat'ta Şimdi bir de ile ilgili bugün bir şey okuduk. Önemli bir durum varmış. Madem Galileo'nun çok da iyi bir laf değil mi? Sanıyorum evet. bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kim ve nefretten daha zorlu bir ...kin ve nefret yoktur diye Saadli Arif takvimi almış. Özellikle küresel iklim değişikliği konusunda çok daha net olarak görebiliyoruz. Galileo çok geçerli. Şöyle diyor... ...açtık gene kara kaplı kitabı, Aynalar kitabını... ...Eduardo Galeano'nun sel yayınlarından... ...Süleyman Doğru Türkçesiyle, çevresiyle yayınlanmış... Bilgi günahtır. Adem ve Havva o ağacın meyvelerinden yediler ve olanlar oldu. Bir süre sonra Nikolaus, Kopernik, Giordano Bruno ve Galileo Galilei dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kanıtlamanın cezasını çektiler. Kopernik ölümün artık çok yakın olduğunu hissedene kadar bu sarsıcı buluşunu yayınlamaya cüret edemedi. Katolik kilisesi onun kitabını yasak kitaplar listesine ekledi. Gezgin ozan Bruno diğer diğer gezerek Kopernik'in sapkınlığını yaydı. Dünya evrenin merkezi değil sadece güneş sistemindeki herhangi bir gezegendir. Kutsal enkizisyon onu 8 yıl boyunca bir hücreye kapattı. Birçok kez pişman olduğunu söylemesini teklif ettiler. Bruno her seferinde reddetti. Bu inatçı kafa en sonunda Roma'nın pazar yeri Campo Dei Fiori'de büyük bir kalabalık önünde yakıldı. Şimdi Campo Dei Fiori'de onun Bruno'nun güzel bir heykeli yükseliyor ama biraz geç tabii. Alevlerin arasında kavrulurken üzerinde çarmıha gerilmiş İsa figürü bulunan bir haçı dudaklarına yaklaştırdılar. O kafasını çevirdi diyor. Birkaç yıl sonra teleskopunun 32 büyütücü merceğiyle gökyüzünü inceleyen Galileo onun doğru söylediğini teyit etti. O da dine küfretmekten hapse atıldı. Sorgulamalarda söylediklerinden çark etti. Yüksek sesle dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanan herkesi lanetlediğine yemin etti. Dediklerine göre... Bunun hemen ardından alçak sesle onu sonsuza kadar meşhur eden sözleri sarf etti. Ama yine de dönüyor muydu? Evet. Masil muave. <gülüyor> bildin bu sefer. <gülüyor> Soruyu sormadan bile bildin. Ama iyi bir şey değil mi? Direnenler direnmeyenlerde direnmeyenler de, Gerçeklik böyle bir durum herhalde aslında. He. Ben kendi adıma dünyanın... Dört tane dev filin üzerinde ve o fillerde bir dev uzay kaplumbağasının üzerinde durduğunu düşünüyorum Terry Pratchett gibi. Öküz değil miydi o? Yok o bu başka. Bu başka evet. Tartışabiliriz. Tamam. Ama koridorda tabii. Evet şimdi haberlerimize daha... Gayrı ciddi haberlere geçelim. Ciddi ka meseleyi kapattık. Velilay'la evet. beraber. Uzay meseleleri falan. Varoluş ilişkin meseleler. İl -Move. Gene de dönüyor değil mi? Evet şimdi tabii Mısırlılar daha iyi bir hayat istiyor diye bir haber var elimizde. Yeni askeri yönetimden daha yüksek ücret ve daha iyi yaşam koşulları talep eden göstericiler. Yeniden başkent. Kahire'deki tahrir meydanına akın ediyor diye bir haber var. Evet. Dün akşam Twitter'dan takip edebildiğimiz kadarıyla da çeşitli bir konuda çağrılar oluştu, oldu. Bir görüş farklılıkları oluşmuş durumda aslında Mısır'da. Ne olması gerektiğiyle ilgili sonuçta şu anda iktidarı elinde bulunduranın da ordu olduğu, işte dün de bahsetmeye çalışmıştık biraz ve ordunun Ekonomik ve siyasi sistemle olan girift ilişkilerinin bulunduğu gerçeğine hareketle e, tedirginlikte yaratıyor bu durum. Her ne kadar altı ay içinde seçimler yapılacağı işte e, anayasada değişiklikler yapılacağı vesaire de söylense. Evet tam bir devrimci durum aslında. Evet. Yani, devrim, yani net olsaydı çok üzürdük ve şaşırdık doğrusu yani. Olması mümkün mü ya? 18 günde 30 yıllık bir korkunç kanlı diktatörlük devrildi. he ve yeni askeri yönetimden daha yüksek ve daha iyi yaşam koşulları talep edilmesi de normal. Aslında daha henüz olağanüstü hal. 30 küsur yıllık olağanüstü hal kalkmış değil o hal. Ama anayasayı askıya aldı. Ve yani milyonlarca Mısırlı, milyonlarca ve milyonlarca Mısırlı sokaklarda çoluk çocuk çılgıncasına heyecan duyup eğlendiler ve e, yani bu mesela birisi Muhammed Cemal diye bir göstericiyle konuşulmuş demokrasinin aradan sadece bugün değil zaten bu kutlamalar 19 günden beri devam ediyordu demiş yani e, değişim ülkelerini sevenler değişim ve daha iyi bir ülke olmasını isteyenler ...ve saygın bir ülke olarak... ...kendisine bakılmasını isteyenlerdi... ...biz genç insanlarız... ...ve değişimi yapabiliriz... Ispat ettiğimiz de buydu... ...burada Tahrir Meydanı'nda diyordu... ...ordu... ...geçici kontrolü aldı... ...yani işçi... ...faaliyetlerini, işçi sendikalarının... ...grevlerini de yasaklamış durumda... ...bildiğim kadarıyla... Evet. ...ama devam ediyor... Aslında 10 gün içinde yeniden anayasayı yazacağım diyor yalnız. O da ilginç bir şey. Ee, evet bu, bu da bazı şüpheler uyandırmıyor. Dil hani katılımcı veyahut e, işte bizim alışık olduğumuz terminolojiyle işte sivil toplumun çeşitli kesimlerinden e, bir araya gelerek bir anayasa oluşturulması vesaire gibi e, beklentiler içine girmek için erken sanıyorum. Evet. 10 gün içinde yazılacak bir anayasa bunun hazırı var şeklinde de olabilir İngine doğru yani doğrusu düşündürücü bu yani halit say ile de konuşmuşlar Gene demokrasi Narda taleplerimiz şu diyor bir bu olağanüstü hal yasasına son vermek ve alanında bütün özgürlükleri tamamen ilan etmek yani özgürlükler ilan iki. Bir anayasayı yapmak üzere birlikte bir yönetim kurmak yani ara hükümeti şu adımları atmalı. Bir kere bütün bu çürümüş yol, yolsuzluğa batmış insanları mahkemeye vermek, onun şeylerini dondurmak, mal varlıklarını. Ve ondan sonra da fabrikalarla bakanlıkların çalıştır, çalışmasını sağlamak. Ve üç, hem Halk Meclisi'ni hem de e, Parlamento Senato diye ikinci meclisi hemen lav etmek. Çünkü onlar eski yönetimin şeyleriydi diyorlar. Öte yandan İran'da veya e, dün Bahreyn'de de gösteriler vardı, Yemen'de. Her yerde, evet. Yani müthiş ilginç aslında. İran'daki gösteriler tüm baskıya rağmen işte e, aylar öncesinden bazı bloggerların ve muhalif liderlerin e, tutuklanması, gözaltı, e, daha doğrusu göz hapsinde bulundurulması, e, Twitter'ın kapalı tutulması e, gibi önlemlere rağmen e, beklenenden çok daha geniş katılımla geçmiş. Burada tabi şey de var, uluslararası destekle de daha yoğun işlediliyor en azından bizim gördüğümüz kadarıyla. Amerika'dan yani... geldi diyorsun yani. <gülüyor> evet, aynen öyle oldu. Mısır'da son ana kadar hatta son andan da sına kadar yapılmayan burada hemen yapılmış durumda net ve açık bir açıklama geldi. Hemen ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, State Department'dan, Clinton. Ee, İran'da e, işte olanları izlediklerini, İran halkının haklı mücadelesiyle ilgili ifadeler kullandı ve İran rejiminin iki riyakarlığına dikkat çekti. Evet, bunu e, yani bence yerinde bu söyledikleri. Evet. Ama Mısır için de bunları. Neyse Allah'tan geç söylediler. Aynı şeyleri riyakarlık filan lafını hiç söylemediler ama yani Mübarek için de eski rejim için de Mübarek'in adını ağzımıza da almamalıyız artık galiba. O gitti ama şey dedi Amerika'da şeyin Obama'nın son konuşması gayet şeydi yani de, hayatta çok ender görülen devrim anlarından biri devrim kelimesini kullanmadı ama bir dönüşüm filan diye destekledi yani. Evet yani sizin dediğiniz gibi. Geç gelmesi de iyi oldu orada. Evet. Öte yandan İran'da mesela e, yani sonuçta Amerika'nın desteğiyle geldi diyeceklerdi çünkü. Yoksa. Evet. Yani sadece Amerika değil hani e, bu farklı çifte standart belki diyebiliriz buna e, ABD içinde tüm ulus devletler için çeşitli yerlerde işliyor. E, örneğin İran Yeşil Hareketi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup vermiş. Dün e, evet. e, başbakanınızın Mısır için yaptığı bir açıklamanın benzerini biz de bekliyoruz demiş özetle. <gülüyor> çok da e, yerinde, yani yanlış günde yanlış yerde diye vermiş bugünkü taraf gazetesinde şeyi, Cumhurbaşkanı günün aslında öyle değil. Yanlış günde e, ve yanlış yerde değil aslında yalnız ne konuşacağı zor tabii söylemesi zor. Muhaliflerin beklenenden çok daha yüksek yani hem Kerubi hem de diğer Musevi'nin de evlerinde göz altında. Göz hapsinde, ev hapsine alındıklarını söylememiz lazım. Evet. Ee, İran'da durum bu şekilde. Ee, öte yandan Yemen'de de gösteriler oldu dün mesela. Ee... Evet. Şimdi bir bizim habilerinden biri de ya şey oldu, yaralandı filan. Orada o beklenenin çok üstünde bir şey oldu. Onun diğerlerine geçmeden önce İranla ilgili bir sesimiz de var elimizde. We can see hundreds of anti-riot police and security forces, and then they started to disperse the people by force. But people started to chanting slogans against the police. I could see a lot of clashes, severe clashes. Police started to launch tear gases. Evet yani Muhsin Asgari galiba adı evet. BBC'nin oradaki muhabiri yaralanmış da biri, BBC'de başka bir yerden gördüm. O mu yaralanan bu muhabir mi bilmiyorum ama. E, BBC'den de yaralanlar var. E, üç kişinin vurulduğu bir kişinin öldü. öldüğü söyleniyor. Çok ciddi şeyler oldu evet. yani. E, ve. E, yani gülün durumu da zor. Hakikaten diplomat uluslararası ilişkileri yürütmek de zor. Yani Batılılar için daha kolay oluyor. Çünkü tamamen çiftte bir standart uygulayarak kolaylıkla sıyrılabiliyorlar. Clinton'ın halini gör. Hiç kimse de niye böyle? Dün böyle diyordun, yarın böyle diyorsun demiyor. Aile dostumuz, ailecek görüşürüz, yakın arkadaşımızdır, iyi bir insandır deyip Türkiye'de o konuda fena Mübarek değil. Mübarek için söylemiştim mesela Clinton. Ayrıca da şey Blair, hele yani yeryüzünün en büyük riyakarlıklarıyla dolu bir adam savaş suçlusu olarak yargılanması gerekir. Blair işte iyilik için bir savaşan bir güç, sınırsız bir hoşlukta bir insandır filan dedikten sonra canım aslında gitmesi de çok iyi oldu filan diye çevirdi lafı. Yani akıl almaz bir şey var evet işte Kıbrıs konusunda Başbakanın Cemil Çiçek'in açıklamaları ee, bizde de örneğin işte veya e, torbayasaya karşı yürüyüşte bulunan işçilere yönelik uygulamalar yani e, ulus devlet dediğimiz şeyin zaten modus operandi e, bu işte işleyiş biçimi, evet. biçimi bu evet şeye de dönecek olursak diğer e, gösterilere geçmeden bir rakam matematik aritmetik yapalım birazcık Mısır'ın eski başkanı, giden başkanı ve her iki oğlunun e, serveti toplam 70 milyar dolar oldu hesaplanıyordu. Yani or oraya kadar varabileceği her iki oğlu da milyarder. Çok çalışıp kazanmış çocuk. Gerçi aralarında çatışma çıkmış galiba. Kavga çıkmış iki oğlu arasında. Evet. Babalarının istifayı edip etmemesiyle ilgili sanıyorum. Öyle mi? Evet. Yani Duyguluk yumruğa bir tezahüründe orada görmüş olabiliriz. Ee, Cemal babasının istifa etmesini desteklemezken diğer oğlu ismini nasıl terfiye edeceğim bilmiyorum ama Ala, Ala, evet, e, Ala e, rezil ettin. Arkadaşlarına yolu paralık ettin. Yolu açarak ülkeyi mahvettin. İşte bu da sonucu. Babanın hayatının sonunda onurlandırılması yerine onun imajının berbat olmasına yardım ettin diyor meseleyi bir cilalı imaj devri olayı olarak görüyor ki hakikaten... dünya ile daha iyi entegre olmuş bir girişimci kendisi evet. anladığım kadarıyla. Evet. Yani Mahvettin imajı diyor. Yani ölen, ve çalınan, hırsız bağ, falan hiçbir önemi yok. Yani şöyle gizli offshore yani deniz aşırı banka hesapları, rezidanslar ve bir sürü arsa var. Bunlar Rodeo Drive'dan, Beverly Hills'da, Hollywood'da, Amerika'nın en pahalı yerinde Kal Kaliforniya'da. Wilton Place'e kadar merke Londra'nın merkezinde dünyanın ikinci en pahalı yeri falan galiba. Ondan sonra e, Mısır'ın Şarmel Şeyh Turizm beldelerinde sayısız malikane falan. Ayrıca e, Mubare'in başından beri, 30 yıldan beri hızı da, para biriktirme hızı da çok hoş olabilir. Tom Dispatch'ten okuyorum bunları. Hemen küçük bir hesap yapılmış. Bunları dinleyicilerimiz de ben de seviyorum. Sen de belki ilgilenirsin. İlgi çekiyor. Evet. 30 yılda işte yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir birikim yapmış. Sürekli olarak her yıl 2 milyarlık. Çok çalışıyorlar çocuklarıyla beraber. Şimdi mesela Paraguay'ın, Latin Amerika ülkesi Paraguay'nın dört katıymış yurt içi gayri safi hasılasının, milli gelirinin. Bu üçünün sahip olduğu servet yani. Afganistan'ın beş katı <gülüyor> büyüklüğünde ve Laos'un mesela dünyanın en yoksul ülkesi aslında Afganistan değil. Çünkü onların afyon ticareti falan var bir miktar. Ee, Laos'un on katıymış. Sadece bu mübarek ailesinin mübarek serveti. Yani yeryüzünün en zengin adamı ve ailesi de yeryüzünün en zengin ailesi olması çok muhtemel. Bütün bunlar da, e, bu arada, aradan bir bilgi daha verelim. Bütün bunlar da milyonlarca Mısırlı en az onda biri e, bütün topraklarını, tarım arazilerini kaybederken Yüzde kırkı da günde en az en fazla iki dolarla yaşarken iki doların altında yaşarken oluyor. Ve tabii birkaç da böyle o hoş karakterler arasında Ahmet Ez var daha önce adını size şey yaptık işte üç milyarlık bir şey götürmüş şeylik yani. demir çelik şeyi iç işleri bakanı Habib, Habib İbrahim El Adli bir Milyar 200 milyar 70 dolar falan gibi rakamları duyunca 70 milyar e, insanın 3, ama o 1, da sadece hiç buçuk... bakan ya yani alt tarafı Cumhurbaşkanı değil ki hemen bir komutan yani. değil ki evet yani epey de son, en az e, en az beş kişi de son birkaç yıl içinde e, milyar dolar şeyini geçmişler. İyi bir durum yani. Bu arada Mısır ordusunu da es geçmeyelim tabii. O da Mubarak diktatörlük döneminde o kadar kötü gitmemiş. Ya yani mesela bir uzmana göre ülkedeki bütün sektörleri, sektörlerin sahibiymiş. Tüm sektörleri, endüstri ve ticaret alanında ve ya yani Washington'dan da 1978'den beri 35 milyar dolarlıkta bir şey götürmüş. Yardım götürmüş. Ordunun durumu da fena değil. Bir de başka bir hazır rakamlara geçtik. Son bir iki şey daha söyleyelim. Siyasi tutukluk sayısı mahkum sayısı ne kadar Mısır'da? Altı binle on yedi bin arasında değişiyor siyasi tutukluları. Onların başında Ömer Süleyman var. Şimdi akıbetinin ne olduğunu tam bilemediğimiz Ömer Süleyman. Ve Mısır... Eski Paşa olan... Evet, Ömer Paşa. Ve eskiden de şeylerin en sevdiği adam. Amerikalıların finan işkencehanelerin merkezi diye. Yüğüne o pusulalar orayı gösteriyor. Yani El-Kaide mi, başka Taliban mı, birini mi götüreceğiz? Teröristi. Hemen oradan onun hapishanelerine götürüyoruz. Şeyhül İşkence diye adlandırılıyor kendisi. Yani işkenceci bir kleptokrasi rejimi gitti. Ondan bahsetmek istiyordum. Bu arada hesabı da yapalım. Bu kadar takip ettik Mısır'ı. Bunları hiç ne Türkiye'de, ne Amerika'da, ne İngiltere'de duymamıştık değil mi? Yok. Duyamamıştık. Evet. Hepimiz Halit Said'iz değil mi? Evet. Peki diğer şeyleri istersen aradan sonra geçin. Bütün bir yangın halinde yayılıyor çünkü onlara da kısaca değinelim. Sonra da belki Türkiye'den de bazı haberlere fırsat bulabiliriz. Açık kasted. Açık kasted. George Shearing ve arkadaşlarından dinledik. When Darkness Falls kendi bestesi. George Shearing'in George Shearing 1919 doğumlu ve 14 Şubat'ta dün 91 yaşında hayata veda etmiş bir Britanyalı cazcı piyanist ve besteci. Kendisinin 300'den fazla bestesi olduğu belirtiliyor. Biyografisinde biz de onlardan birini çaldık size ölüm yıl ölüm gününde ölümünün ertesi gününde. Çok çok sayıda insana etkilemiş, beni etkilemiş bir şeydi. Evet, son bir açıklamada şey söyleyeyim, buldum Reuters'a yaptığı bir açıklamada Mısırla ilgili While Gonim bu Facebook sayfasında yer verdiği devrimin önemli etkileri etki, etki edenlerden biri konsey çerçevesinde bir komite kurulduğunu söylemiş. Kendilerine bir açıklama yapıldı ve anayasa değişikliği taslanı 10 gün içinde hazırlayacağını söylendiğini ifade etmiş. 2 ay içinde referanduma sunulacağını kaydetmiş işte kendisi. Kendisi dahil 8 aktivist dün gece 2 konsey üyesiyle bir araya geldiklerini belirtmiş. Önemli olabilir ve çok açık çünkü şeffaf cereyan eden bir adam. Yani bütün hayatı Zaten Google ve işte internet üzerinden şeyle geçiyor. Google yöneticisi zaten. O açıdan olumlu bir şey olarak değerlendirilebilir. üstü işte halde kalkacağı gibi bir yorum yapabilir. Mısır üzerinde konuşmaya devam edeceğiz daha sonra ama. Şimdi gelelim diğerlerine. Şey söyledik İran'ı. İran'ı söyledik. Bahreyn'den biraz bahsettik. Yemen'den biraz bahsettik. Bahreyn'de ne oluyor? O Bilmiyorum ama orada da karışıklıklar çıkmış. Nedense? A Arap Emirlik yerinden biri evet. değil mi o da? Bu arada çok ilginçtir. Ee, yine The de Economist dergisinin e, yaptığı bir şey vardı. E, İndeks neye göre hazırlanmış tam olarak bilmiyorum. Yani e, biraz bana göre absürt bir şeydi. E, bir sonra... İşte isyan veyahut Devrim yaşanabilecek ülkeler endeksi. Ee, işte Cezayir ilk sıralardaydı. İşte sonra Libya geliyor. Mesela evet. Suudi Arabistan'dan bahsediyor mu hiç? Suudi Arabistan'da var. Var ee, mı? Evet. Onu Suudi Arabistan'a atfedilen şans da yüzde 40 civarındaydı. Katar'da en sondaydı. Evet. Katar'da var listede. Yani. Var var. Halbuki Mısır'daki devrimi destekleyen der ülkelerden biriydi. Ama orada %20'lik falan bir ihtimal verilmişti. Evet. Mısır'a kaç vermişti daha önce? <gülüyor> daha önce böyle bir şey yoktu. Tunus'a ve Mısır'a. Onu da sormak lazım. Tabii. Evet. onun Fakat Bahreyn'de mesela Mısır ve Tunus'taki gelişmelerden ilham alarak bayağı gösteri çağrıları yapıldı ve güvenlik güçleriyle bazı eylemciler arasında da küçük çapta çatışmalar yaşandığını belirtiyor. BBC. Yaralananlar olmuş yani Bahreyn emirliklerden biri. Ee, ülkenin nüfusunun yüzde yetmişini oluşturan Şiiler uzun süredir e, sünni lider kadrosunun kendilerine ayrımcılık yaptığından da şikayet ediyormuş. Hatta gösteri çağrıları üzerine de Bahreyn liderler bazı ödünler vermişler. Medya üzerinde acayip devlet kontrolü varmış. Nedense ve Kral Namad bin İsa el-Halife her aileye 2700 dolar tutarında yardım sözü vermiş. Fakat Bahreyn'in o kadar petrol zenginliği de yok. Doğal gaz Onun için biraz daha zor olabilir. Batı açısından çok önemliymiş yani. Stratejik önemi var. Hmm. Sen bilirsin bunları. Stratejik önemi mi? Yok Bahreyn'inkini bilmiyorum açıkçası. Evet. Amerika birleşik devletlerinin beşinci filosuna donanmasına ev sahibi sadece can. Evet. Mühimdi yani. 100'den bir uçak gemisi gibi bakabilirsin Bahreyn emirliğine. Peki. <gülüyor> <gülüyor> evet yani e, bayağı e, orası da kaynıyor. Tahran'da da tabii çok ciddi yani çok üstüne gelmiş olduğunu söyledik. Diktatöre ölüm sloganları da Atılmış, Atılmış. Evet. evet bu Mahmud Ahmedi Necat için kullanılan bir şeydi. Sansür hemen başlamış Bir İran'da protestolarında bir yanette var. Evet e, İran'da da bütün bölge ülkelerinde bunlar yaşanırken Türkiye'de de ilginç şeyler oldu değil mi? Son iki günde aslında belki evet. de biz onlardan da. Bahsederek Cezayir'de demiş. de olağanüstü hal kalkıyor Onu da söyleyeyim tamam. Çok uzun zamandır olağanüstü hal Vardı Bir iki güne kadar kalkıyor demiş Peki <gülüyor> 92'den beri süren bir olağanüstü hal Demek ki e, Bir devrim olması bir yerde Yetebi Yetebiliyor Ya da birdenbire Belki de olağanüstü halin artık görevlerini Yerine getirdiğine karar vermiş de olamazlar mı Ama iki gün önce bir protesto olmadı mı orada Evet Mısır'la ilgisi var mı diyorsun sen şimdi Mısır ve Tunus da bunu? Bence var. Bence de var evet. Tamam. Filistin'in hükümeti de istifa etti. Yenisi evet. e, ne, gene selam Feya Başkan e, istifa etmedi ama e, orada da öyle şeyler oluyor işte. Çeşitli ama oyunlar. Yolcudur Abbas dediğimi biliyorsun. Avi ile beraber başlamıştık onu konuşmaya ama... Ee, Bağlasam bakalım. durmaz benim kanaatime göre. Şeyde istifa etti. Baş görüşmeci sahip harekatta. Evet. Bu en son El Cezire'nin. Ee, Sızma ee, haberlerinin üzerine. Evet, Önce küfür etmişti Yalan hepsi bunların diye gürlemişti. Sonra gitti. Bir de Suriye'de bir casus yakalanmış. Son olarak. Casus? Evet. Beş yıl hapis cezası verilmiş. 19 yaşında blog yazarı bir genç kız. ...Tal el-Malluhi. 19 yaşında blog yazarı... ...casusluk... evet ...yabancı bir devlete bilgi sağlamak. Kökü dışarıda yani. Çok yabancı olduğumuz iddialar değil... ...bunlarda. Evet. Biz de tanıyoruz bunu, evet. Beşer esat ...Esad ailesinin... ...diktatörlüğü var orada da... ...kadın blogcuya... ...beş yıl hapis cezası verildi. Son son son Tunusunda İtalya'nın göçe karşı polis önerisini reddetti. Yani çok ilginç bir açıklama, değil mi? Evet, aslında bu konuya daha detaylı da belki e, şimdi olmasa bile indemiyoruz. E, göçmen oldu. meselesine evet. Göçmen meselesine değinmemiz gerekir ilerleyen programlarda ama e, Tunus'ta e, İtalya ile arasında bir anlaşma vardı göç meselesiyle ilgili biliyorsunuz işte. E, Tunus'tan, işte Fas'tan, diğer Kuzey Afrika ülkelerinden çok ciddi göç yaşanıyor e, Avrupa'ya doğru. Bunun da çeşitli nedenleri var. Buna da daha sonra değiniriz. Ama e, daha önceki bu e, diktatörlü rejimler oradaki Benelı rejimi gibi. Bir şekilde bunu baskılıyordu işte İtalya ile Fransa ile İspanya ile yapılan anlaşmalar ikili anlaşmalar resmi veya gayri resmi veya gizli. El altından gizli El altından. evet o da çok yarı karanlık bir alan çünkü alacak karanlık. Kesinlikle şimdi orada bir rejim değişikliği olunca 4000 kişi Tunus'tan çıkarma yapınca İtalya hatta AB'den yardım ve fonda istedi bu konuda. Göçmenlerle başa çıkmak için. Evet, bir iki günde İtalya'nın Lampedusa adasına giden göçmen sayısı 4000 olarak bildiriliyormuş. He. Evet. Olağanüstü hale rağmen göçmen sayısında da bir azalma olmamış. Ama bu arada da tabii İtalya'da İtalya deyince Berlusconi'nin onun içinde bir güzel sözüm var. Kadınlar çıktıktan sonra meydanlara si Dur bulmuştum. Ha? <gülüyor> Dostum Silvio, o gidiyor. Çok iyi olmadı kafiye ama olsun. Ee, bakalım. <gülüyor> Daha iyilerine inşallah. <gülüyor> Peki ben de beğenmedim. Şimdi söyleyeyim <gülüyor> Evet Türkiye'de nedir durum? Ee, Türkiye'de bildik durumlar aslında. Her şeyden önce... E, dün 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanıp e, Türkiye'ye getirilişinin e, yıl dönümünde Diyarbakır'da bir lise öğrencisi kendisini yakmış. E, işte, e, böyle bir durum var. Protesto amaçlı yaktığı söyleniyor. E, 15 Şubat karanlığını yanan bedenler aydınlatacak şeklinde yazılı bir not bulunmuş e, cesedin yanında. Böyle bir ufak haberimiz var her şeyden önce. E, orada ciddi hareketler yaşandı. Evet. Çok karanlık bir şey. Kendini yakmış ve ölmüş. Şöyle. Evet. Onun dışında e... bir karanlık haberde Trabzon'dan var. Santa Maria Kilisesi'ne tehdit var. Trabzon'daki İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne yani bu ge... Epey olmuş bu tehdit uygulanması. Fakat şimdi öğrenildiği haberi var. 1 Ocak'ta olmuş aslında. Yılın 1 Ocak yani yıl, yıl başında kilisenin çatısında bulunan ve akşamları ışıklandırılan Stavros'u indirmeleri için bir grup tehditte bulunmuş. Ne demiş? Akıllı olun mu demiş? E, Trabzon Türktür, Türk kalacaktır şeklinde slogan atmışlar. Kilise avlusuna iki şişe atmışlar ve olay yerinden hızla uzaklaşmışlar. Haberde şöyle veriliyor. Stavroz haçına kızan beş kişilik bir grup. Haça kızmış. Stavroz haçı diyor. Stavroz'un haç demek olduğunu da bilmiyorlar galiba. Haberi yazanlar da Öyle, öyle olsa gerek. Evet. Stavroz haçına sinirlenmişler. Bir husumet olmuş aralarında haçla. adım kadarıyla plan mı yapıyormuş acaba haç? Evet. Stavroz haçı plan yapıyormuş kilisenin tepesindeki haçı ya siz indirin ya biz indireceğiz yazılı not çıkmış e haç kendisi insin madem özne tabi yani bence sağlıklı olan o hani haça kızılıyorsa eğer ey haç evet, in. in olabilir kulağını aç <gülüyor> ben bugün kafiyelerde ısrar ediyorum ben yorum yapmıyorum bu konuda <gülüyor> Evet. Yani yalnız maalesef bu da çok şaka ve yorum götürecek bir durum yok. Rahip e, Santoro'nun öldürülmesine iki ay sonra da kiliseye benzer tehditte bulunulduğu da öğrenilmiş. Evet. İtalyan aynı kilisenin Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Andrea Santoro 5 Şubat 2006 tarihinde bir pazar ayini sırasında silahlı saldırı sonucu silahla vurularak öldürülmüştü. Yani bunlar hiç Şaka kaldırır tarafları olan şeyler değil ciddi bir faşist komplolar bunlar Evet aslında. ciddi bir e, yani biraz da mücadele etme yöntemi olarak e, miza kaymak istiyor insan ama e, her gün bunlarla da rastlaşıyoruz artık hele oradaki rahipler ve orada çalışan insanlar için çok hiç yaşanan yaşanacak gibi bir durum evet. değil yani Kesinlikle değil. Ee, başka gelişmeler de var. Dün örneğin Oda TV'ye evet, e, polis araması yapıldı. Bu bir internet sitesi. Oda evet TV. Oda TV e, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon aslında. E, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan gözaltına alındı. E, gözaltına alınanların evleri de aranmış soruşturma kapsamında. Soruşturmada e, yine Ergenekon bağlantılı ve e, iddialarda Ergenekon terör örgütü üyeliği ve bu kapsamda halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak verilmiş. E, bir gün önce işte Amerikalılara Ergenekon polis Amerikalıların Ergenekon polislerine eğitim verdiği haberi geçilmiş Oda TV'de. Ertesi gün böyle bir şey e, yaşanmış. Gazeteciler cemiyetinin bir açıklaması var bu konuda demokrasinin tahammül etme sanatı olduğu Türkiye'de kamu yararına görevini yerine getirmek için çalışan gazetecilere yönelik bir hoşgörüsüzlük bulunduğu ve bunun vahim bir hal aldı şeklinde bir açıklama gelmiş basın konseyi de muhalif yayınlara hoşgörüsüzlük gösterdiğini söylenmiş ilginç bir durum bence yani çünkü genel olarak Ergen veyahut darbe girişimi davalarının meşruiyetiyle doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bakalım ne çıkacak arkasından diye de. Evet yani bu e, hakikaten bir kere basın e, özgürlüğü açısından çok düşündürücü ve endişe verici bir durum. Eğer çok somut bazı deliller çıkmazsa ortaya. Doğrusu insanı kaygılandıran bir gelişme olarak ortaya çıkıyor. Evet yani tabii ki bekleyip delilleri e, görmek lazım ama e, delilleri görme süresi biraz uzayabiliyor. Bu e, kapsamda tutukluluk süreleri uzayabiliyor ve bu da genel olarak e, bu davalara bence meşruiyet açısından zarar veren. ...şeyler olarak değerlendirilebilir. Evet, ben daha iyi kanattayım. Yani İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı Atilla Sertel de... ...gazetecilerin haber kaynaklarının gizliliği yasal olarak teminat altındadır ama aramalar bilgisayarlarına el konması... ...bırakın haber kaynaklarının gizliliği ihlalini özel yaşamlarını dahi ortadan kaldırmıştır diyor. Salonda toplanmışlar çünkü kitaplıklardan itibaren aramaya başladılar diyor avukatı Serkan Günel. O da TV Haber Müdürü Teroğlu'nun. Ee, ve e, şey demiş... E, Terkoğlu değil mi? Evde Barış Terkoğlu ve eşi var. Ergenekon Terör Örgütü üyeliği ve bu kapsamda açıklaması var ama arama kararını gösterdiler filan demiş. Şimdi... E, Sitede ne olmuş peki? Ergenekon'da görevli polislerin eğitimi diye bir video yayınlandı. Evet. Bir gün önce böyle bir e, video yayınlanmış. İşte e, bu davanın kaderini değiştirecek iddialarıyla birlikte. E, Ergenekon'da görev yapan polislerin Amerikalılar tarafından eğitildiği diye bir... O şey. da yani ilginç bilmiyorum yani. Hani Ben açıkçası kendi adıma izlemedim. Evet. Detayla ilgili herhangi bir bilgi veremeyeceğim ama yayınlandıktan ertesi günü böyle bir şey olması da bana ilginç geldi. Evet. Bağlantılı olduğunu düşündürüyor insana çok. Bir yandan balyoz davasına geçelim oradan da. Geçelim. Çetin Doğan üçüncü defa tutuklu durumda. Evet. Balyoz davasının en önemli bir numaralı, bir numaralı sanığı, sanığı emekli orgeneral e, kendisinin ilginç bir açıklaması oldu bu konuda yine e, silahlı kuvvetlerde yapılan alt düzeyde ciddi bir yanlış olduğunu söylemiş üst düzeyde böyle yanlışlar yaptırmazlar demiş ama alt kademede işi bilemeyen fakat oraya buraya taşıyan aynen Kayseri'de olduğu gibi Kayseri'de de kurulan komplo gibi adamlar bulmuşlar öyle ben çok Anlam çıkartmakta zorlandığım bir açıklama yapmış. Uzmandır, şudur, budur demiş. Ve buraya konmuş. Yani bir şeylerin konulduğunu söylüyor anladığım kadarıyla. Delillerin oraya sonradan... Deliller e... çürük, savunma yap... belge falan yoktur diyor. Bir sesine de kulak verebilecek durumdayız. Kendisini hakim ve savcılarına koyan polislerin hazırladığı tespit tutanlıklarıdır. Belge falan yoktur. Hiçbir şey yoktur. Boştur. Tek çıkış yolu şudur. O çıkış yolu... 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi vermek. Aldığımız cevaba göre sözün adaletin bittiği yerdir diyerek avukatlarımızın cübbelerini çıkarmalarını isteyeceğiz. Savunma yapmayacağız. Sayın Başbakan'ın dediği müfteriler iftiralarını ispat etmek zorundadır. Ne oldu? edemiyorlar. ama içeriye atıyorlar. Evet, Çetin Doğan eski birinci ordu komutanı balyoz davasında bir numaralı zanlısı adliyeye girişinde yaptığı konuşmadaydı. Tabii e, alt kademelerde hazırlanmış bir şey diyor askerler. Evet, sonradan e, konmuş olduğunu iddia ediyor e, delillerin. Yani orası evrak çöplüdür diyor Gölcükteki donanma komutanlığı ile ilgili. Orada e, döşemelerin altına konulmuş olarak bulunan belgelerle ilgili benim haberim yok oradan, benim sorumluluğum değil e, demiş. İşte oraya da daha sonradan bir şeyler konmuş olabilir şeklinde bir ifadesi var kendisinin. Evet. Bu tabi Star gazetesinde bugün bu deliller tutuklattı, tutuklattı şeklinde bir manşet var. Balyod sanığı muvazzaf ve emekli 163 generalin darbe hazırlığı içinde oldu. Bu işte bu Gölcük'ten donanma komutanlığının gizli e, yani komutanlığın Merkezindeki gizli bölgelerde bölmelerde diyeyim yani taşlar karolar kaldırılarak gizli bölmeler yaratılmış zeminin altı yükseltilerek. Zeminin... Haberi yokmuş Çetin Doğan'ın da o durumdan. Ee, evet hayır onlar da bu şeyin yani buradaki Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki olayın da bir komplo olduğu sonucuna varıyor herhalde. Fakat diyor ki Gözcük'ten çıkan ek belgelerle kesinleşince mahkeme bir kez daha tutuklama kararı verdi diyor mesela Stargaz Gazetesi'nde. Belgeler neler? Mesela balyoz harekat planı nokta dok belgesi 795 tire işte bir şey kodlu kullanıcının 13 Kasım 2002'de oluşturdu. Ve Suha Tanyeri'nin 2 Aralık... 2002'de son kez kaydettiği tespit edildi diyor Suat Yeri de komutanlardan biri o tarihteki. Balyoz, Suga ve Oraj planları bunlar hepsi Balyoz'un alt planları da var Suga ve Oraj gibi. Orgeneral Çetin Doğan, Oramiral Özden Örnek ve Orgeneral Halil İbrahim Fırtına onlar işte biri, birinci ordu komutanı Çetin Bey. Özden Bey ve İbrahim Bey de o zamanki tarihlerde Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanları Onlar adına imzaya açılmış belgeler ele geçirilmiş Sayın Komutan'a arz.doc adlı belgede Fatih'te tarikatların provoke edileceği ve sokak hareketinden sorumlu tim oluşturulacağı Doğan'a bildirildi şeklinde bir bilgiye ulaşılmış Orgeneral Hüseyin fırtına adına imzaya açılan HHA direktif adlı belgede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baskı kurmak için harekat planı hazırlanacak kişiye özel tebliğ edilecek şeklinde belgeler var bu belgelerin tamamının düzmece ve çürük olduğunu söylüyor Çetin Doğan dolayısıyla da avukatlara savunma yapmama talimatı verdiklerini söylüyor ve aslında bir tartışma da yapılmış herhalde bu konuda ve çoğunluk kararıyla şimdilik savunma yapılmamasına evet karar verilmiş, şöyle anlaşılıyor yani. Daha doğrusu savunma yapılmamaya daha henüz benim anladığım kadarıyla karar verilmemiş ama verilebilirmiş i̇şte bir sonraki adımda. Evet, valyozda cübeler çıkıyor diye NTBMSNBC de bu haberi vermiş. Çetin Doğan avukatıca lügenu savunma yapmama görüşünü gerekçelerini. 13 duruşmaya geldik, hala daha kanıtlar avukatlara verilmedi demiş. Avukatlar savcıların bildiği her şeyi bilmek zorundadır diyor. Tutuklamalarda öyle gariplikler var ki örneğin 43 klasörün tutanaklarını istiyoruz ama demiş. Durmuş. Öte yandan 7 tutuklama daha yapıldığında belirtelim. Emekli Kor General Nejat Bek ve tüm General Hasan C Fehmi Canan bunlar e, muvazzaf anladığım kadarıyla onların da aralarında bulunduğu evet 6 muvazzaf asker ve subay bir de emekli albay tutuklanmış. Toplam 155 kişinin tutuklandığı haberi var. Evet şimdilik burada herhalde kesebiliriz. Bu davalara bir de şeyden belki dokuz buçukla on arasında devam edelim. De, de. Çünkü Trabzon'daki ranting cinayeti soruşturmasında da bazı önemli gelişmeler. gelişmeler var. Ve diğer konuları da konuşuruz. Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Du e Duyulabiliyor mu ses? Ben duyuyorum. Tamam. Bir boğuk gibi geldi. Öncelikle de onda. Evet öncelikle bu birazcık Kıbrıs meselesi üzerinde konuşalım. E demiştik. Yani yeniden çok ciddi bir şekilde alevlendi. E ve bir koloni gibi davrandığına dair epey işarette belirlendi. Azat ve Kalkınma Partisi hükümetinin Evet, Sen evet. de bu konuda epey kalem oynattın zaten ama biraz daha üzerinde durmamızda fayda var sanıyorum. Evet bir ona değinelim sonra da öbür Afşin Elbistan konusuna Evet, geçelim. Bir de Afşin Elbistan <gülüyor> üzerinde yeterince duramadığımız bir facia ceryani. Evet biraz gözle görür biçimde beklenen bir facia gibi sanki. Ee, Kıbrıs'la ilgili e, durum e, son derece vahim çünkü Türkiye'nin Türkiye hükümetinin e, tavrı kendisinin kurduğu ve uluslararası olarak yegane kendisinin tanıdığı bir devletin e, kağıt üstündeki e, egemenliğini ve bağımsızlığını çok açık biçimde e, ihlal eden e, belki şu söylenebilir. Yani e, oyuna son veren bunun bir tiyatro gösterisi olmaktan çıkaran ve gerçeği gerçekliğiyle e, sergileyen bir e, tavrı oldu. Bu bu tavır e, birincisi büyük elçinin e, görevden alınması ve yerine orada görevli bir e, DPT uzmanının müsteşar yardımcısının e, temelleri bütünüyle çiğneyerek e, atanması, agreman beklenmeden fiilen ilan edilmesi e, ve e, sonuç olarak da e, KKTC Devletinin görevlerini Cumhurbaşkanını Başbakanını Küçük düşürmesiydi Diğer küçük düşürmede Kuzey Kıbrıs halkına yönelik Beslemeler tabirinin kullanılmasıydı Evet bu küçük düşürme ve aşağılamalar Aslında şeyde İçeride Yardım ve krediden sorumlu olan kişilerden birini yeni elçi olarak atıyorlar. Yardım heyeti. Bu meşhur yardım. yardım heyeti zaten oradaki 28 Ocak'taki toplumsal varoluş mitinginin temalarından bir tanesi bu yardım heyetinin lağvedilmesi ve yardım heyeti yerine e, tabii ki e, parayı e, veren, e, yardım eden, e, hibe ve e, kredi biçiminde e, destekleyen e, tarafın paranın kullanımıyla ilgili denetleme kapasitesine sahip olması fakat bunun önceden şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, yapmazsınız biçimde değil paranın e, kul, e, e, açıklanan amaçlara yönelik kullanılmadığının denetlenmesinin ötesine gitmemesi gerektiği halbuki yardım heyeti fiili olarak orada bir Maliye Bakanlığı işlevi görüyor Şunu unutmayalım KKTC'de bir merkez bankası var Ama bu merkez bankasının müdürünü Türkiye Merkez Bankası atıyor Yani merkez bankası Tamamen bağımlı bir merkez bankası Türkiye'nin yönettiği bir merkez bankası Diğer taraftan KKTC güvenlik Alanında Bütünüyle Türkiye'ye bağlı Bir dizi konu oradaki Türk Güvenlik güçlerinin denetiminde. Değişmediyse son bildiğim ne kadar? itfaiye bile e, askeriyeye bağlı bir kurumdu. Türk ordusuna bağlı bir kurumdu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda orada bir Türk e, Türkiye'nin e, yönettiği bir, bir, bir tür eyalet, deniz aşırı eyalet konumunda e, olan bir yapı var. Belki bu biraz Kaçınılmaz dünyanın başka hiçbir ülkesinin tanımadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla o izolasyonu kırmak için Türkiye'nin daha fazla orada fiziki varlığına ihtiyaç var olmuş olabilir ama bütün bunları yaratan da Türkiye'nin aldığı, 1983'te, 82'de aldığı bir tek taraflı olarak orada bir bağımsız devlet ilan etme durumu. da nedenlerini şey yapmamamız lazım, unutmamamız lazım. Yani sorunun bugün çözülmemesinde en büyük amirlerden bir tanesi darbe sonrasında fiili durum yaratarak Turgut Özal'ın hükümet olmasını, hükümete gelmesini beklemeden ara dönemde bir bağımsızlık ilan edilmesi oldu. Evet tamam bir FETA kompli dedikleri şey. Kompli olmuştu. Peki şuna bakalım. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin yardımı, yardım ve hibe, yardım ve kredi biçiminde ama krediler geri ödenmediği için bunların hepsinin yardım, hibe, şiiri hibe olarak değerlendirebiliriz. Takriben 2011 yılında öngörülen miktar 860 milyon Türk lirası. Bu Kıbrıs bütçesinin %25'ine denk gelen bir rakam. Bunun 360 milyonu yardım, 500 milyonu kredi. Fakat Kıbrısların söylediği şöyle bir şey var. İyi de siz bu parayı e, Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkleri güçlendirmek için mi yapıyorsunuz? Yoksa Kuzey Kıbrıs'a e, bir göç politikası düzenlediğiniz, desteklediğiniz bir göç politikası sonucu e, o. Son 10 yılda iyice artan, patlayan e, Türkiye kökenli göçmenlerin altyapı, kamu hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için mi yapıyorsunuz? E, nüfusu resmen 260 bin olan ama gayri resmi olarak e, 400 bin ila 600 bin arasında e, sayının e, telaffuz edildiği bazıları 700 bine kadar çıkıyor. Ama e, KKTC Başbakanı 500 bin diye bir rakamdan söz etti ki başbakan bunu söylediği zaman herhalde biraz bir bilgiye dayanarak söylüyordu. <gülüyor> evet. Bunun bu şeyin başbakan Türkiye Cumhuriyeti başbakanı mı söyledi 500? Bin. KKTC başbakanı. KKTC başbakanı. Başbakanı, başbakanı İran bey söyledi. Bu böyle bir nüfus patlamasını karşılayacak. Altyapısı yok KKTC'nin Kuzey Kıbrıs'ın. Dolayısıyla Türkiye'nin harcamaları, verdiği harcamalar, yaptığı yardım bu nüfus patlamasının bir kompansasyonu. Yani Türkiye bir şekilde kendisine istihdam politikası aracı olarak kullandığı bir bölge Kuzey Kıbrıs. 100 bin, 150 bin, 200 bin veya 300 bin sayısını bilemiyoruz. Kişi çalışıyor Kuzey Kıbrıs'ta. Türkiye göçmeni kişi çalışıyor. Bu 74'te göçen Kıbrıs vatan, Kuzey, KKTC vatandaşlığını almış kişilerden bahsetmiyorum. Son 10 yılda, 15 yılda belki 10 yılda özellikle anlam planı sonrasındaki o inşaat furyası sırasında göçenlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu Türkiye'yi bir aynı zamanda istihdam subabı. Dolayısıyla bunun bir istihdam subabı fonksiyonunun olduğunu da düşünerek bunu değerlendirmemiz lazım. Diğer taraftan orada söylenen bir şey... Türkiye hükümetinin çok açık biçimde çevresindekilere Kuzey Kıbrıs'taki yatırımları bir yatırım fırsatı olarak sunması ve bunun bir Türkiye işverenlerinin, Türkiye sermayedarlarının, Türkiye iş adamlarının Kuzey Kıbrıs'ta iş fırsatı yaratma aracı olarak ihalelerin kullanılması. Dolayısıyla Türkiye... Kendi insanına iş yaratıyor, kendi insanına istihdam yaratıyor. E o zaman bu pek oraya yardım diye algılanması doğru olmayan bir kavram. Ee, Bunlara baktığımız hmm. zaman e, işin e, sadece biz parayı veririz düdüğü çalarız e, boyutu olmadığını ve e, orada gerçekten bir varoluş sorunu, toplumsal varoluş sıkıntısı sorunu, e, bunalımı e, yaşandığını ve Cemil Çiçek'in, Tayyip Erdoğan'ın, AKP sözcülerinin, hükümetin bir dizi insanının bu davranışlarıyla bu varoluşlarının bunanımını daha da derinleştirdiğini, daha da sorunu giripleştirdiğini söyleyebiliriz. Evet, bağımsızlık ve egemenlikten burada pek söz etmek kolay olmayacak. Bir de çok önemli bir noktaya değindim. Yani dışişleri Bakanlığı özellikle bu son dönemlerde işte çok bakan diplomatları toplayıp toplantılar yapılıyor filan ve bakanın işte iyi bir yönetime iyi bir Dışişleri Bakanı olduğu söyleniyordu. Şimdi bu her türlü şeyi ortadan kaldıran berhava eden bir şey gibi. her türlü teamüle aykırı bir de Dışişleri Bakanlığı'nda insanların ne düşüneceklerini çok merak ediyorum diplomatler. Evet. ne düşündüklerini biraz dolaylı olarak biliyoruz. Çok hoş şeyler düşünmüyorlar. Zaten Kuzey Kıbrıs'ta çok ciddi bir baskı var Erol'una. Şeyin kabulünü, onayını resmen vermemesi agremanı vermemesi konusunda ama verecek büyük ihtimalle. 2 Mart'ta görevin devredileceğini söylüyorlar. Vekaleten atandığını söylediler ama şu anda Kaya Türkmen orada hala görev başında 2 Mart'ta görevi devredeceği söyleniyor. 2 Mart'ta da dikkatinizi çekerim. 2 Mart'ta görevi devretmek ne demek biliyor musunuz? Toplumsal varoluş mitinginin ikincisi 2 Mart'ta yapılacak. Ha, ona bir gövde gösterisi yapılıyor yani. Neredeyse bir vali hani, ataması gibi. Vali ataması. Yani, gibi. Bu, inanın aynı gün bunu tasarlayarak yaptılarsa helal olsun. Tasarlamadan yaptılarsa gene helal olsun. Bu kadar... E, düşünmeden e, simgeleri düşünmeden yapılan bir diplomasi e, evet. insanı düşündürüyor Kaya Türkmen'in de gerekçesine görevden alınmasın beceremediği hiçbir, gerek, hiçbir gerekçe vermediler 6 aydan bir 7 aydan beri orada olan bir e, çok ayıp. bir birisi e, Kıbrıslı Türklerin çok destekledikleri yani Kıbrıslı Türkler arasında iş adamlarından hükümete, muhalefet partisine ve sendikalara kadar herkesin ya bizimle hakikaten ciddi bir diyalog kurmaya çalıştığı dün okudum Kıbrıs gazetesinde yani muhalefet gazetesi değil Kıbrıs gazetesi biliyorsunuz muhaferelefet gazetesi CTP'nin yeni düzen gazetidir veya başka gazetelerdir Kıbrıs gazetesinde şunu söylüyordu Kaya Türkmen için Kıbrıslı Türklerle Anadolu'dan gelen göçmenler arasındaki gerginlikleri azaltmaya yönelik girişimleriler e, için uğraşan e, birisi olduğunu e, söylediler. Ve herkes e, zor bir pozisyonda olan bir kişi aynı zamanda. Çünkü Türkiye orada bir kemer sıkma politikası empoze etmeye çalışıyor. Bu kemer sıkma politikasının halk tarafından kabul edilir boyutlarda, biçimlerde... E, gerçekleşmesi yönünde girişimleri olduğunu. Çünkü şunu unutmayalım Kuzey Kıbrıs'ta kimse durum çok iyi biz gayet iyi geçiniyoruz kimse işimize karışmasın bu anlamda demiyor. Orada herkes bu iktisadi yapının ve politikaların sürdürülemez olduğunu herkes biliyor. Söyleme şu biz bunun e, düzeltilmesi için kendimiz e, karar vermek istiyoruz ve bunu adil paylaşmak istiyoruz. Yok Memurların maaşlarından kısarak illa bunu yaparak memurları hakir görerek o kazanılmış hakları hakir görerek değil herkese eşit dağılan bir yük gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi bunları söylediğiniz zaman efendim onlar 14. maaşlarını vermek istemiyorlar sadece ayrıcalıklarını korumak istiyorlar demeniz. Hakikaten haksızlıktır. Biz e, adaletsiz davranmış. Evet, Tabii yani... ki şöyle bir şey unutmayalım. Bizim dikkatimizden kaçan bir şey. Tabii ki bu 28 Ocak yürüyüşündeki e, tepkinin Erdoğan'ın gösterdiği ve arkasından Cemil Çiçek'in fişteklediği tepkinin bir arkası var. O arkası da e, Angela Merkel'in 11 Ocak'ta Güney Kıbrıs'ı e, ziyaretinde söylediği sözler. Biraz onu biz atladık. 11 Ocak'ta Merkel Güney Kıbısı ziyaretinde e, Türkiye açısından Rum tarafının tezleri olarak algılanan evet. sözler söyledi. E, aslında Angela Menka çok yanlış şeyler söylemedi. Yani bunun birleşmesi, biz Almanya ikiye bölünmüş bir ülke olarak yaşadık. İkiye bölünmüş bir ülke e, ortasından duvarla ayrılmış bir ülkeyi Avrupa kabul edemez. Biz Almanlar hiç kabul edemeyiz. Kendi tarihimizleriyle kabul edemeyiz dedi. Türkiye bunu iki devletli bir e, yapının reddedilmesi olarak algıladı. Ama biz zaten ne zaman iki devletli ayrı bir yap arasında duvar olan bir yapıyı savunduk ki biz federasyon savunuyorduk bildiğim kadarıyla. E, Angela Menker'in söylediğinin federasyonla zıt bir tarafı yok. Ama şu ortaya çıkıyor ki Türkiye kafasında bu işin artık çözümsüzlük en iyi çözümdür e, fikriyatından e, teorisinden hareket ederek e, iki ayrı devlet iki ayrı devletli bir Kıbrıs yani Sudan'da olanın Kıbrıs'ta olmasını bir yerde tasarlıyor gibiler. Evet. Öte yandan Avrupa Parlamentosu'ndan iki parlamento üyesinin de komisyon başkanı Barroso'ya bir mektubu var yeni Kıbrıs'taki Türkleri koruma altına alınması yönünde. Evet. Mesela burada yapılan çağrılardan biri de doğrudan ticaret tüzüğünün askıya alınması bir an önce. Evet. Şimdi bu hani çok infial yaratacak bir şeymiş gibi geliyor insana ilk bakışta. Işte çünkü doğrudan ticaret tüzüğü oradaki evet. insanların izolasyonunun giderilmesi. Ama hani sizin verdiğiniz nüfus rakamlarını düşününce... Evet. ...Türkiye'den gidenlerin oranını kime hakikaten fayda sağlayacağını da belli olmayan bir tüzük gibi. Evet bu yani burada ciddi talepler var. Bu tüzük konu... Yani bu Burada yapılanlar kime yarıyor ve güneyin korkusu, güneyin e, anlaşmada e, çekingen davranmasındaki amiller, iki üç tane amil var. Birincisi ordu gidecek mi gitmeyecek mi? Anlam planında gitmesi kararlaştırılmıştı. Güneydekiler e, aslında halt ettiler tabii anlam planını hayır oy vermekle. O ayrı bir şey. Fakat e, şu anda yeniden görüşmeye oturduğunuzda buradaki... Ee, ...nüfus ne olacak... ...ne kadarı kalacak... ...göçmen mi olacak... ...yabancı işçi statüsünde mi olacak... ...KKTC vatandaşı mı olarak kabul edilecek... ...şimdi e, Güneylileri düşünün... E, ...600 bin nüfusa... ...200 bin nüfus veya 150 bin nüfuslu bir dengeden... ...Güneyde şimdi 700-750 bin nüfus varsa... E, ...Kuzeyde de 500 bin olduysa eğer... E, ...o zaman... ...Kuzey bizi iş, işgal edecek korkusunun... ...35 bin askeri de yanına koyduğunuz zaman bizi e, kuzey işgal edecek bir gün e, nüfus işgali olacak e, korkusunu çok da e, azımsamamak azımsamamız lazım. gerekiyor evet bu çok ee, vahim bir durum hakikaten e, ama birazcık da kalan vaktimizde şeye de Afşin Elbistan'a dönelim de, evet, evet lütfen dakikamız var galiba evet. e, Afşin Elbistan'daki olay hakikaten son derece vahim çünkü Afşin Elbistan termik santralinin Kömür tedarik işletmeleri bunlar. Afşin Elbistan'daki B santrali, termik santralinin 2007'de yanılmıyorsam kurulmuş olan bir termik santral. Bu termik, pardon 2004'te kurulmuş bu termik santral ve 2004'ten 2009'a kadar Afşin Elbistan işletmesi Nil sağladığı, başka bir kömür havzasından sağladığı. E, kömürle e, çalışan bir santral. 2009'da e, Afşin Elbistan Yiğitleri'nin e, işletmesi ve kömür havzası e, Park Teknik Elektrik ve Madencilik İşletme Şirketi'ne Turgay Ciner'in %68 dolaylı sahibi olduğu, e, bunu gidip şeyden buldum, internette Şirketlerle ilgili bilgilerden buldum. %68 dolaylı olarak Şahsen Turgenç'inin sahip olduğu Pak Teknik Elektrik ve Madencilik işletme Müdürlüğü'ne ait bir açık kömür havzası, yani galerilerden girerek toprak altında değil açık havada yapılan bir kömür havzası kömür işletmesi. 2009'dan itibaren. Afşin Elbistan yiğitlerini bu park teknik anonim şirketi sağlıyor. Şubat 2008'de çalışmaya başlamış. Bin kişiye istihdam sağlayan bir şirket. Ve o güne kadar Afşin Elbistan'ı besleyen şirketin yerine bir kamu şirketi diğeri kamu şirketinin yerine... Park Teknik e, geçmiş. 6 Ocak'ta pardon 6 Şubat'ta bu e, çöllolar kömür e, işletmelerinin olduğu havzada bir göçük oldu biliyorsunuz. Ve bu göçükte e, bir işçi öldü, 10 işçi yaralandı. E, efendim e, o göçük olduktan sonra hem e, e, Akşin Elbistan e, Termik Santral Müdürü hem de vali ee, işte bu bir Allah'ın lütfu lafını et, hatırlayacaksınız ee, te, Afşin Elbistan Termik Santral Müdürü Vali de Allah korudu falan dedi ee, az zayiatla e, bu iş atlatıldı dediler ve e, bu işi Allah'ın ne kadar koruduğu ortada 14 gün sonra e, o bölgede kömür çıkartma işlemleri durdurulmuştu yeniden kömür çıkartma işlemleri başlamamıştı fakat bölgede topografik çalışmalar yaparken ve özellikle yarıkları oradaki işçilerin ifadesiyle göçük nedeniyle olan yarıkları e, e, santralden gelen tozlarla ve taşlarla e, doldurma ve böylece üzerinden hemen geçme çalışmaları yapılırken bir çok büyük göçük meydana geldi. Yani burada e, bir büyük ihmalden de bahsediyoruz. var. Yani Çok ciddi bir ihmal var. Yani çünkü e, bu ikinci göçük, e, bu ikinci göçün olabileceğini, e, oradaki... evet, e, olabileceğini oradaki, halo dinliyorum dinliyoruz. Bu ikinci göçün olabileceğini oradaki birçok uzman e, söylüyor. Söylüyor evet. Onlara rağmen e, önemli olan çünkü hızla üretime tekrar dönüp e, karları tamam. vadeli kârı artırmak. Şimdi 6 Şubat göçü ziyaret eden vali şöyle bir laf etmiş. Önümde deklarasyonu var. Burası Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür üreten bir işletmemiz. Yapılan çalışmalar sırası toprakta bir hareketlenme olmuş. Yer yer büyük çatlaklar var ve göçük devam ediyor diyor 6 Şubat'ta e, vali. Tabii açık işletme sahasında işçilerimiz ve makineler var. Yaklaşık 9 işçimiz bu sarkıstan etkilendi falan devam ediyor. Toprak kayması ve hareketlik neyle ortaya çıkan bir kaza. Bir işçimizi kaybettik. Üç işçimiz yaralı. Bazıları ise olayın şokundan dolayı hastanede tedavi görüyorlar. Ben herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin demiş. Dört gün sonra bu göçük oldu. Bu göçükten sonra oradaki sendikacıların, oradaki sorunların söylediklerine baktım. Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan diyor ki Depremlere bağlı olarak göçük meydana geldiği şeklinde değerlendirmeler duyuyoruz diyor. Bunlar gerçekçi değildir diyor. Çünkü biliyorsunuz şey bu, savunma bu. Efendim küçük defrenlerin odadığıyla göçükler e, meydana geliyor. Evet, Allah'ın emri yani ne yapılabilir evet. şeklinde. Yani bu mesleğin kaderinde bu var da denilebilirdi sonuçta. Evet onun de evet. evet. şeyde söylemişti başbakan evet. daha önceki kazalarda söylemişti. Donguldak evet. kazalarında Hı. söylemişti maalesef. Şimdi Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan diyor ki bu sahaya bir kilometre uzaklıkta devletin işlettiği sahada aynı de, aynı yerde bir kilometre uzakta devletin işlettiği sahada neden? Elan olmadı. Dört gün arayla iki göçük meydana gelen bölgede mühendislik hataları ve çok büyük bir ihmal olabileceğini değiniyor e, e, İsmail Aslan ve diyor ki açık liyik alanlarında tarihimizde böyle bir olay yok. Özel sektörün işlettiği bu alanda böyle bir göçük oluyor da hemen yanındaki sahada neden olmadı? Bu işletmecilik zihniyetiyle tıpkı karpuzun kafasını kesip elini sokup göbeğini çıkartmak işlemi yapılıyor. Ben onlarca yıl devletin işlettiği sahada operatör olarak çalıştım. Ben bile burada gelen tehlikeyi görebilirdim. Şimdi dolayısıyla burada çok önemli bir konuya değiniyor. Diyor ki dalıp göbeğini alıyorlar kömürün. Dolayısıyla göbeğini aldıkları için kenardan gelebilecek baskıyı dikkate almıyorlar. Bir an önce en rantar olan şeyini çıkartmaya çalışıyorlar ve e, dolayısıyla da bu, böyle bir göçük olma tehlikesi, büyük göçük olma, yani küçük küçük göçüklerden bahsetmiyoruz. Bunu olabileceğini söylüyorlar ama böyle büyük bir göçük olmasının e, beklenir bir olay olduğunu söylüyorlar. Evet bu Ve, çok boyutlu bir olay. Şu anda e, zaten doğru halen doğru. hayatı tehlikede olan insanlar devam ediyor durum değil mi? Yani kayıplar. Kayıplar yani. 9 tane kayıp bulunamadı göçük aldı çünkü... Göçün altında kalanlara ulaşılamıyor çünkü göçük devam ettiği için sadece havadan arama yapılabiliyor. Toprak üzerinden ulaşılamıyor. Ee, bir kişiyi havadan aramayla e, e, cesedini çıkartılabildiler. Dolayısıyla şu anda bir ölü dokuz kayıp ama o kayıplarda maalesef herhalde e, ölü, e, ölmüş olmaları gerekir. Toprak altında bu kadar gün kaldıkta yaşama imkanı e, pek e, ümit kesmeyelim ama pek yok gibi gözüküyor. Evet. Ve şimdi şeye baktım ee, El, Elbistan Elbistan işletmeleri Afin Elbistan işletmeleri müdürü Halil Alış'ın demecine baktım. Diyor ki e, biz 11 Şubat tarihine itibaren bölgede tüm çalışmalar ve sorumlulukları devraldık. fark teknikten bütün sorumluk Elbistan e, Afşin Elbistan niyetleri işletmelerine geçmiştir. Sözleşme gereği bu duruma karar verildi. Toprak altında kalan işçilerin aranması, bulunması, alanın güvenliği, teknik tabi soruşturma bitene kadar Afşin Elbistan işletmenin elindedir. Soruşturma sonrasındaki tabloya göre de işletmenin durumu netlik kazanacaktır diyor. Ve peki o zaman Afşin Elbistan termik santraline şu anda kömür verilmiyor mu? Veriliyor. Nasıl veriliyor? Devletin diğer bölgedeki işletmesini yeniden çalıştırarak bölgeye Afşin Elbistan'a kömür verilmeye başlandı. Ve orada göçük yok. Evet eskiden de devlet eliyle fert zengin etme gibi bir çok önemli slogan vardı. Türkiye İşçi Partisi zamanındaki şeylerde 1960'larda 65 seçimlerinde. Şimdi onu hatırlamamak elde değil. Yani çok kör gözün parmağına bir şey var ama... Bu peki bunun bir de medyanın medya sahibi olması yani Ciner Holding'e e, bağlı e, Haber Televizyon ve şeyi var gazetesi o, var. Onların vermemesi normal bunlardan bahsetmemesi bu çok büyük bir sakınca ortaya efendim. ...için e, televizyona bilmiyorum ama bahsetmediler mi? Ee, hayır ben hiç gör, görmüyorum yani bunun üzerinde durduklarını... ...üstelik de diğer gazeteler de pek e, bu mesele üzerinde durmuyor... ...çok boyutlu ve vahim bir olay da bu. Evet... Evet. Yani sadece e, Afşin Elbistan'da yaşanan değil, Ostim'deki patlama mesela. Ostim'deki patlama da aynı şekilde. 20 kişinin ölmesi çok büyük bir haber ama sadece üst üste gelen iki patlama bu üstelik Yani evet. aynı Afşin'e gibi, Afşin Elbistan Hı -hı. gibi e, orada büyük ihtimalle tüp e, tüplerin yapım hatasından olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor anladığım kadarıyla Ostim'deki patlamalarda. Eee fakat gerçekten e, Afşin Elbistan örneği bu. Çünkü e, Turgay Ciner'in daha doğrusu Park tekniğin sitesine girdiğimde orada Park Teknik'le ilgili çok övücü sözler var. Şöyle bir şey. E, diyor ki e, uygulanan ileri teknoloji ve yurt içi ve yurt dışı meslek eğitimleriyle yıllık 3 milyon ton üretim yapılarak Çayırhan'da bulunan bu madenimizin etkin bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. Bu kapasite termik santrallerin kömürle işletilmesinde devrim niteliğinde başarı sağlanarak dünyada Burası işte can alıcı nokta Dünyada kişi başına en fazla üretim yapan Yeraltı maden işletmesi olarak Madencilik literatürüne geçmiştir Başka bir işletmeden bahsediyor ee, evet, yani Maksimum bunu... verimlilik Maksimum verimlilik Övünülebilir ama maksimum verinlik, hele madencilik gibi bir alanda maksimum güvenlik sağlandığı zaman ancak övüntü kaynağı olabilir. O zaman bile çok şüpheli çünkü bütün dünyada da artık bu termik santral, kömür yakıtlı termik santrallerin kullanımından bizatihi vazgeçilmesi için behem hal vazgeçilmesi için de çok önemli bir kaygılar dile getirilirken ayrıca evet, da zaten. ayrı bir şey. Evet. Evet yani çok hiç, karar, hiç açıcı bir program olmadı ama gerek Kıbrıs gerekse de Afşiler. Şu Ermiş anda de. hala 9 e, e, çalışan e, işçi, mühendis, e, operatör 9 çalışan e, toprak altında, e, göçük altında ve onlara e, ulaşılamıyor. Ve haber bile olmaktan çıktı. Ve artık haberde olmuyorlar. Evet. Elbistan gazete, yerel gazetelerine internetten girerseniz çok detaylı olarak bu konuda çünkü çoğu Kahramanmaraşlı civar bölgenin insanları, çalışanlar ve vefat edenler bu konuda çok detaylı bilgiler, kişilerle ilgili bilgiler, fotoğraflar var. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. İyi günler. Açık kaste Set Me Free, Beni Serbest Bırak The Kings grubundan dinlediğimiz onların hoş şarkılarından biri Michael Charles Avery'nin doğum günü münasebetiyle çaldık Surrey'de, İngiltere'de 1944'te bugün doğmuştu İngiliz bir grup davulcusu grubun ve aynı zamanda bütün vurmalılarını da çalıyor Britanya'nın gelmiş geçmiş en ünlü gruplarından biri olan The Kings'den Michael Charles e de bir günaydın demiş olduk. Bu vesileyle. Evet. E, Açık Radyo 949. Açık Radyo'nun AçıkRadyo.com ve aynı zamanda da Açık Gazte saat 9:35'te tekrar birlikteyiz. Evet. E, Ahmet e de e, bu çalışma hayatına ilişkin birkaç haber üzerinden gittikten sonra e, belki de olumlu bir haber vermek icap eder. E, Kardemir, Karabük e, Demir ve Çelik Fabrikaları'nda işten çıkartılan 169 işçinin e, işe iadesi konusunda bir karar alınmış Karabük İş Mahkemesi. E, yani 4 Şubat ile 11 Şubat arasında aldığı kararlarla toplam 169 işçinin işe iadesi. Yani bunu da olumlu haber olarak görülür. İşten atılmış işçileri hukuk mücadelesi sonucunda geri aldılar evet. diye umut. Evet öyle de tabii aslında. Verebiliriz. Ee, Buna öte, seviniyoruz yani. Kesinlikle e, Birleşik Metal İş greve gidiyor bu arada. Yani bir yandan bir mücadele de var Birleşik Metal İş'in grevine e, Avrupa Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Renzo Ambrosetti ve Genel Sekreter e, Peter Sherr de destek vermiş. E, Bianet'ten aldığımız bir haber. Bu e, yani bütün bu ihlallere rağmen organize bir e, hak mücadelesi de yürütülmeye çalışılıyor. Eğer tabi e, bilmiyorum yarın öbür gün Mısır'daki gibi tamamen yasaklanmazsa çünkü Türkiye'nin hala dile e, şey yerine getirmediği bir ilo sözleşmeleri meselesi de var biliyorsunuz. Yoktur öyle bir şey. Var var. E, hatta e, Avrupa Birliği ile yürütülen. Üyelik müzakerelerinde elimizde açabileceğimiz birkaç başlıktan biri olarak sadece kalan sosyal haklar başlığı sırf işveren sendikalarının karşı çıkması nedeniyle açılmadığını da yineleyelim. Çünkü bu ilo Sözleşmesi'ni imzalama koşulu var bu başlığın açılabilmesi için. Bizim şartlarımız ayrı. Değil mi? Peki. Ya yani Türkiye, Tunus ya da Mısır değil tabii. Pardon. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye. Ben pardon bunu Türkiye derken aslında Cezayir'i kastetmiştim. Çünkü Cezayir Dışişleri Bakanı Murat Medelci de harika bir açıklama yapmış. bu Büyük gösteriler oldu ya 35 bin polis acayip taser falan kullandı. Modern elektroşok veriyorlar böyle Cezayir polisi. Onların zenginliği de olduğu için petrol zenginliği zıt diye yakabiliyor göstericiler. Açık işkence mi oluyor yani? Evet. Teyzer. Amerika'dan geldi teknoloji. Ee, Dışişleri Bakanı Murat Medelci demiş ki... ...hafta sonunda yapılan bu protesto gösterileri önemli değil... ...bu küçük bir azınlığın eylemi demiş. Türkiye e, Cezayir Tunus ya da Mısır değil demiş. Frans-Örop 1 radyosuna verdiği bir demeçte... Ee, Azınlık işi bu hafta sonu yapılacak gösteride bundan daha büyük olacağını sanmıyor demiş. Halbuki onlar bir gösteri daha yapıyor. Artık gösteriler çağı başladı. Bunlar Tunus ya da Mısır'daki halk ayaklanmalarına başlangıç değil. Cezayir Tunus değil Cezayir Mısır değil demiş. Ben bu lafları ona yedirebileceklerini düşünüyorum. inşallah. medelcinin adını daha sık duyacağız ileride. Neymiş neresiymiş? Cezayir neymiş diye soracak insanlar var. Yani ne, neden peki protestolar önemli değilse neden 19 yıldan beri uyguladıkları olağanüstü hali apar topar iki gün içinde kaldırmayı düşündüklerini söylemişlerdi. E, gerek yok çünkü. 92'de. Artık. Bu medelci ismini koridorda bir yerde tutalım. Bu tutalım. tutalım ve sonra soralım onlara. Peki. Şimdi bir, iki de çevre haberi vereyim ben. Kuraklık haberleri de e, devam ediyor. Şimdi bir tanesi Kazakistan topraklarının yüzde yetmişi çölleşme eğilimindeymiş. Ne kadarı? Yüzde 4 Dörtte üçüne ee, yakını yani. Ne kadar kullanılıyor tabii topraklarının ona da bakmak lazım. Evet. Yani, yani gereksiz de olabilir sonuçta çölleşen topraklar. Nüfus yoğunlaşmasına göre. Vallahi ülkenin 30 milyon 500 bin hektarlık toprağa sahip oldu. Bunun sadece 1 milyon 600 bin hektarının ekilebilir halde olduğunu söylemiş yalnız. Yani 30'da 1 fena değil değil mi? Yani su ve rüzgar erozyonu götürüyor demiş. %70 çölleşme acil önlemler. Yani bence de e, haklı. Bakan. Bu bakan haklı bak. Başka ülkelere benzemiyor. Onun Özellikle... ismini not almayalım o zaman. Almayalım. Çin'de de e, kuraklık varmış. Kurak bölgelere suni yağmur yağdırılacakmış. Çin Maliye Bakanlığı kuraklığın sürdüğü bölgelere suni yağmur yağdırmak için yardım göndermiş. Bu biliyorsun bir süre Türkiye'de kullanılmış. E, Miktat Kadıoğlu'nun kulakları çınlasın. Hiçbir yerde bunun geçerli bir uygulaması olduğunu görmediğini söylüyor. Ben hatırlıyorum söylüyorum. yağmur bombası denen bir şey vardı evet. zamanında. O Bu bir de, Türkiye'de mu? bir kullanıldı. Bir de Çin çok uyguluyoruz ve çok başarılı diyor fakat bunu ölçme imkanı yokmuş. Mithat Bey bir gün bağlanır, bağlanır sorarız. Ama Çin bununla da iftar ediyor. Şansi, Bey Anhui, Shandong ve Hunan eyaletlerinin ...meteoroloji birimlerine yardım yapmış yedi 7,5 milyon yuvenlik. Yani büyük oranı da suni yağmur yağdırmak için. Gümüş nitrat mı ne kullanıyorlar? Bana sorarsan ben bu konuda bir şey okumuştum Miktat Bey. Bunu şiddetle eleştirince böyle bir şey olmaz diye. Baktım sonra... ...şimdiler... ...şey ölçme imkanı yokmuş. Yani evet. Yağmur yağınca bu şeyden oldu mu, şeyden mi yağdı yoksa zaten mi yağacaktı bunu hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Ama yağarsa yağmur biz yağdırdık diyorlar işte. Bir nevi yağmur doğası gibi bir evet. şey aslında. Yağmurcu. Bu arada Şevrona'da Amazon'u kirletme cezası çıkmış. Bu Condoleezza eski şirketi yönetim kurulunda başkanıydı hatta yanılmıyorsun yoksa yönetim kurulunda mıydı eski? Savaş nazire naziresi kongresi <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Chevron'la ee? birleşti 2001'de Texas'ı ülkenin kuzeyindeki yağmur ormanlarını 72'den beri Amazon'u besleyen nehirleri de zehirli maddelerle kirletmekle suçluyordu mahkeme çok uzun bir dava bu. Ve çok insan öldü bastırmak için de Chevron neler yaptı neler orada Bölgede korkunç Kanser riski yükseldi deniyor 30 bin Ekvador vatandaşı Adına 20 yıl önce Açılmış dava Şevron ise bu davanın Kararının meşru olmadığını Ve uygulanmayacağını söylüyordu Zaten çıksa bile Ve öyle demiş çıkmış Ne kadarlık olduğunu cezayı göremedim şimdi ama öğreniriz. Ve Ekvador'da yerliler, yerli halklar işte önce oklarla ve mızraklarla filan da mücadele ettiler. Sonra da çok orada yerli avukatlar, hiç ücretsiz filan büyük bir mücadele. Amerika'nın en büyük, dünyanın en güçlü devletinin en güçlü dev şirketlerinden birine karşı küçük bir kabile ve hukukçuları Savaş açtı ve hukuk savaşını kazandılar. Ama bu uygulanır mı? Uygulanmaz mı? emsal teşkil eder mi? Etmez mi? Onları göreceğiz. Ama bu tayin edici önemde bir haber. Evet. Yıllardır takip etmeye çalışıyordum kıyısından, köşesinden bu Chevron davasını. Evet. Bakalım bundan sonra o cezanın ödenmesi sürecinde neler yaşanacak? Ödenecek mi? Veya nasıl ödenecek? Ama en azından oradaki yerli halkların e, uyanışı kayda değer. Geçtiğimiz günlerde de bölgede, Amazon'da Amazon, yine. Brezilya'dan. Güzel. Brezilya'da evet. inşa edilmesi düşünülen bir barajla ilgili olarak e, bizi yerimizden yurdumuza etmeye kalkarlarsa savaş çıkacak e, ve kan dökülecek şeklinde Peki, bir maed, açıklama olmuştu. Peki. Günün sorusu kanla falan uğraşmayalım. Hukukla uğraşalım. Ben sana bir hukuk sorusu yönelteyim. Lütfen. E, diyor ki Chevron'un savunusu tamamen dünyanın en yüksek ücret alan hukuk büroları tarafından filan savunuyor Tahmin edilebileceği gibi. Savunusu şöyle BBC'de bir açıklama yapmış Chevron şirketinin CEO'su ya da sözcüsü işte Kent Robertson diye bir adam e, biz sorumlu olamayız demiş. Biz Texaco, Ekvador'daki faaliyetlerin ardından çalışma yürüttü bütün bölgeleri temizledik. Ama devlete ait Petro, Petro, Ecuador adlı şirket bölgeyi kirletmeye devam etti demiş. Üstelik de savunmasında biz sonra değiştik, birleştik şeyle diyor. Chevron'la Texaco birleşti filan. Bizi bağlamaz eski yapılanlar ve devletin yapılanları bağlamaz diyor. Hukuken sana tutarlı görünmüyor mu bu? Görünüyor. Zaten şöyle şeyler de var biliyorsunuz. Hukuken yine söylüyorum. İşte bir anonim şirket örneğin iflas ettiği zaman geçmişe ait her türlü verdiği hasar, yol açtığı hasar vesaire kendi sermayesinden karşılanıyor. Ötesinden sorumlu olmuyor örneğin. Burada da öyle işte evet. diyor. Ama Ekvador'daki mahkeme kabul etmemiş bunu nedense işte. Sen ama uluslararası hukuk derslerinin fena geçmemiş. Kimdi sana bunları öğreten Ömer Madra. <gülüyor> e, güzel. Şimdi devam edelim o zaman. E, hukuk meseleleriyle devam edelim. Trabzon'daki Hıran Dink cinayeti soruşturmasına geçelim. Geçelim. Rize Ağır Ceza Mahkemesi... E, Kararı doğrultusunda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Rand Dink cinayetine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndaki bazı görevler hakkında daha önce takipsizlik kararı verdiği soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş. Bu da önemli bir pozitif bir gelişme diyebiliriz. E, Tanık Emin Arslan'ın ifadesinin ayrıntılı bir şekilde tespitini yapacakmış. Başsavcılık bu Anadolu Ajansı haberi okuyoruz şimdi. Arslan'ın ifadesinde isimleri geçen eski İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ve Levent Yarımel onların ayrıntılı beyanlarını alacak mahke, alabilecek durumda. Mahkemenin istediği bu işlemleri yerine getirecek olan başsavcılık bunun ardından soruşturmada daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar verilmesi için de dosyayı Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecekmiş. Tabi bu da Türkiye'ye özgü gene uzun bir sürecin. Evet ama en azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karardan sonra bir hareketlenme olması da belki evet. olumlu değerlendirilebilecek. Evet, evet. Yani davranı. kovuşturmaya yer olmadığına dair karara Dink ailesi tarafından yapılan itirazın kabulü. Ne karar verdi mahkeme. Soruşturmanın genişletilmesine ve işin niteliği gereği diyor eksik ve gereken, araştırılması gereken hususların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nca yeniden yerine getirilmesine karar veriyor. İlginç aslında. Peki bunu da geçelim. Bir hukuki başka mesele var. Bu hukuk meselesi mi şey mi? Şirince'den. Şirince'de tahrir meydanı diye bir Facebook haberimiz var. Bu da hukuk meselesi aslında. Evet. En azından öyle değerlendirilebilir. Ee, bu konuda bir çağrı var aslında. Ee, Şirince'ye bir davet var. Şu şekilde Banalliğin Zaferi ismiyle gelen bir çağrı. Ee, biraz belki bir şeyler de okuyabiliriz buradan. Ee, şu şekilde başlıyor. Son anda beklenmedik bir gelişme olmazsa Nişanyan evleri önümüzdeki 10-15 gün içinde yıkılacak. Selçuk Kaymakamlığı 18 Ocak'ta yıkım işini ihale etmiş. İşi alan müteahhidi gidip bulduk. Eski bir gardiyanmış. Konuşabilecek biri izlenimini vermedi <gülüyor> diye başlıyor. İlk partte ana binamız olan köşkü, ilk göz ağrımız kerevetli evi, bir de Nesim Vakfı'nın malı olan Hamamlı evi yıkacaklarmış. İl Özel İdaresi İhale Şartnamesine Namesi'ne bilhassa not düşmüş. Bunlar tamamen yıkılacak. Yarım iş yapılmayacak. Molozu da kaldırılacak diye. Benim aklıma şey geldi. Ee, işte Hanibar'la yenildikten sonra Romalılar Kartaj'ı yı yıkıp bir de üstüne tuz ekerler bir daha ot bitmesin diye. Nedense e, öyle bir çağrışım yarattı bende. Yanı sıra köyde başkalarına ait birkaç çardak, müştemilat vesaire yıkılacakmış. Bunlar ilk round. Daha sonra... Sırada İlyas Tepe'deki bağ evleri, mermer havuz, kule, kümesler. Yani şirinceyi yıkıyorlarmış. Evet, kümesler, kümesler personel evi ve şeyinde kendi evi var. Sevan Nişanya'nın. Yazak kalmaz, onlara da sıra gelir diyor. Sonra da devam etmiş. Yok canım daha neler diyor insan tabii. E biz de öyle, hep öyle dedik. Bu kadar manasız vahşet olmaz bunlar bile bu kadar mantıksız iş yapamaz diye kendimizi inandırdık. Çünkü ortada başkasının hakkına tecavüz yok. Bu evler bana zarar verdi diyen kimse yok. Yıkacakları apartman filan değil. Yüzlerce yıllık usullerle yapılmış mütevazı sevimli köy evleri. Bugüne dek yerli yabancı binlerce kişiye mutluluk vermişler. Sit alanını bozdu deseniz zaten Şirince'nin tarihi dokusu denen şey bunun gibi birkaç evden ibaret diyor. Tarihi Şirince diye zaten gelip bizim evlerin fotoğrafını çekiyorlar. İmar planına aykırı deseniz, imar planı her tarafından dökülen bir fiyasko, bugün yarın iptal edileceği kesin. Görebildiğim kadarıyla işin içinde bir ekonomik çıkar, bir rant be beklentisi de yok diyor. Peki ne var? Söyleyeyim ne olduğunu demiş. Bu evler devletten izin alınmadan yapıldı. Suç budur. Yıllar önce ilk evleri yaparken izin istedim, yalvardım, kapılarında bekledim. Pis pis hakaretlerini sineye çektim. Dünyanın parasını ve zamanını harcadım. Sonra yetti gayri deyip yoluma gittim. Bir daha da kapılarını çalmadım. Makamı dışında bir varoluş nedeni olmayan kapı kulları için bundan daha büyük suç yoktur. Mevcudiyetlerinin yegane temeli olan mevzuatın, tırnak içinde bu, namusunu korumak için gözlerini kırpmadan cinayet işlerler, işliyorlar demiş. Şimdi o zaman bir de eylem çağrısı var. Evet. ...yıkarlarsa çünkü 12 yıllık bir rüyanın sonu gelmiş olacak diyor. Evet bu devirde bu memlekette modern şehir hayatının dışında da uygar, güzel ve üretken bir yaşam kurulabilir mi? Kurmaya çalıştım. Kurulabileceğini insanlara göstermeye çalıştım. Görüldü ki kolay değilmiş e, diyor Nişayen. Haset, ırkçılık, cehalet ve zorbalık cehennemin dört atlası gibi insanın üstüne çullanırmış. Yıksınlar daha güzelini yaparsın diyenler oluyor moral vermek için... Yok, kazın ayağı öyle değil. 12 yılda kazandığım her kuruşu bu evlere yatırdım, birikmiş param yok, altından kalkamam. Şevkim de kalmadı. Ya şimdi artık müsait değil. Olsa da zaten mesele o değil, işin özü böyle bir hez hezimetin utancını kaldıramam. Bu memlekette sana hodri meydan kulesi diktirmezler deyip beni akıl yoluna çağıran insanlara hep kulak tıkadım, onların yüzüne bir daha bakamam. Devlet yönetmekle alçaklığın eş anlamlı sayıldığı bir ülkeye yatırım yapılmaz, çocuklarının hırsı... Burada çarçur etmeye 20 seneden beri başımın etini yerlere karşı boynum bükük kalırım. Daha geçen ay Paris'te Türkiye'de güzel şeyler oluyor. İmsel olmak lazım diye nutuk attığımda hayretle Yüzüme bakanlarının gülmesine tahammül edemem diyor. Ee, belli ki sabrı taşmış artık. Evet e böyle bir şeyin ardından nasıl ve hangi hakla yaşamaya devam ederim bilmiyorum diyor kendine özgü üslubuyla. Üzgün müyüm depresyonlara mı düştüm hiç değil. Uzun zamandır kendimi bu kadar zinde ve neşeli hissetmemiştim desem belki şaşarsınız ama durum bu. Doğru olanı yaptım. Bir daha baştan başlasam gene aynını değil fazlasını yapardım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Kaybedersem de gereğini yapacağım. O kadar. Netlik güzel şey. İnsana şevk veriyor demiş. Güvercin tedirginliği falan beklemeyin benden. Bendeki olsa olsa deve kuşu inadı demiş. Ve Şirince'ye davet ediyor. Desteğimize ihtiyacı olduğunu söylüyor hem de çok ama ona buna mail atmakla protesto yazıları yazmakla bakanlara telefon etmekle bir yere varılacağını sanmıyorum demiş onu geçin diyor daha etkili bir şey yapalım buyurun Şirince'ye gelin varlığınızla evet. bize güç verin bu zor ve güzel günlerde yanımızda olun bugünden 9 Mart'a kadar Nişanyan evlerinin ve Nesin Matematik Köyü'nün kapılarını herkese açıyoruz buyurun misafirimiz olun 100 kişiye kadar yerimiz var Yetmezse elbet bir çare buluruz. Müzik ya da tiyatro ile uğraşan eşiniz dostunuz varsa onları da çağırın. Bir şeyler organize edip eğleniriz. Hep beraber bu alçaklara meydan okuruz. Kim bilir belki Şirince'de el birliğiyle bir ufak tahrir meydanı da inşa ederiz. Evet tanıdığınız herkesi davet edin lütfen. Bu mektubu tanıdıklarınıza iletebilirsiniz. Dilediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. Burada bu... badem ağaçları çiçek açtı bile. Gelin bağırı beraber karşılayalım. Şeklinde bir çağrıda bulunmuş zaman nişanya. Ve iki de notu, üç notu var. Neden 9 Mart? Yıkım şartnamesine göre 9 Mart'a kadar evleri yıkmaları gerekiyormuş. O günden önce gelecekler tahminen. Son duyuma göre 21-22 Şubat'ta gelebilirlermiş. Not iki, Şirince Yıkılmasın başlıklı bir grup sayfası açtım. Günlük gelişmeleri oradan izleyebilirsiniz. Bu Facebook'ta değil mi? Evet Facebook'ta. Yine bir telefon numarası vermiş 0 232 898 32 08 arayabilirsiniz aramadan da gelebilirsiniz. Evet İzledim. yani bir, bir yerelde de olsa bir direniş başlatmak amaç sanıyorum izleyeceğiz bakalım. Evet direnişler çağına hızlı bir şekilde 2011'de birden hızlanan, hızlanan bir şekilde girdiğimiz görülüyor aslında yani. Bütün Orta Doğu ülkelerinde yani şeyde, BBC'de olağanüstü bir kamp e, fotoğrafı vardı. E, yani kliklenebilir bir fotoğraf. Ne deniyor ona? E, İnteraktif e, fotoğraf fotoğraf. fotoğraf. Peki e, yani BBC'nin bir muhabiri oradaki Yoland Knell. E, çok hoş bir tur yapmıştı tahrir meydanında ve başkanı deviren kamp. Başlığı adı altında işte mesela yol klinikleri, sokak klinikleri, yiyeceklerin satıldığı yerler, işte şehitler duvarı, gazeteler, duvar gazeteleri, bütün haberlerin yapıştırıldığı duvarlar, gazeteler, tank diyor, tankların bulunduğu yere baktım. Tanktan kastı başkaymış. Gece ta paletlerin arasında uyuyup da hareket etmesinler. Hiçbir şekilde git hareket etmesin diye tedbir alanlar var. Tankın paletleri arasında uyuyan biri var. İşte sanat çalışmaları var. Mesela o büyük meydan muharebesi sırasında devili, atlı silahlı kişilere karşı palalı e taşları biriktirmişler. Ondan bir heykelcik yapmışlar yere. Sanat öyle. Şeyi var. Eczanesi var. Ana sahne var. Ee, tabii ki şey var. Çadır kent tarafında neler olup bitti. Hepsinin ayrı fotoğraflarına kliklenebiliyor. Orada da bayrak, büyük bayrak satanlar da çıkmış ortaya. Ama en güzeli. Bloggerlar nerede? Onlar internette şey. En güzeli ama kindergarten. Yani çocuk bahçesi var kurulmuş. Çocuk, kreş kurulmuş. Kreş kurulmuş çocuklar da orada oynuyorlar. Su dağıtılan yerler ve şehitler duvarı var. Ölen 300'e yakın insandan bazılarının fotoğrafları, genç kızların, genç delikanlıların fotoğrafları vardı. Yani direniş böyle bir hoşluk yaratıyor. Biz de bütün direniş haberlerini vermeye çalışacağız. Özellikle de mesela şimdi bir de... Anadolu'dan gelen bir çevre, HES'lere karşı bir mücadele hikayesi de var ya onun da haberlerini Doğa Derneği onun başını çekiyor. Ciddi bir hareket var. Onun da haberlerini verir serde. Evet bu arada Bahreyn'de haber merkezimizden bir uyarı var. Bahreyn'den bir e, haberler gelmeye devam ediyor. E, polisin kalabalığa müdahalesi sonucu bir kişinin öldüğü haberinde Bahreyn'de. Mi? Bahreyn'de. Evet, verelim. Çok önemli aslında fakat gerçekten de ciddi bir gelişme var. Bu arada ben şeyi de görmemiştim. Demin sözünü ettiğimiz Ahmed İhsan'la konuşurken Kahramanmaraş'ta Afşin'deki göçükte toprak altında kalan 9 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ederken enerji bakanı Taner Yıldız olan bir açıklama yapmış ve sıra dışı bir toprak kaymasıyla karşı karşıyayız demiş. Bir yıldır bilindiği söyleniyor raporlarda yani e... zaten sıra işi sıra içi nasıl oluyor? Toprak ben... kaymasının sırayı evet. evet aslında doğru soru bu yani toprak kayması zaten sıra dışı bir şey evet. bir doğa olayı. Ama işte bu tahmin edilebiliyor veyahut bir ihtimal çıkartılabiliyor, böyle şeyler oluyor. Bu Elbistan içinde yaklaşık bir yıldır bu yönde raporlar olduğu söyleniyor. Ama işte işin içine kar saiki girdiği zaman e, bunlar sümen altı edilmesi de kolay olabiliyor. E, daha büyük örnekleri de var küresel düzeyde. Örneğin Meksika körfezinde yaşanan büyük e, kaza gibi tırnak içinde bulunan. E, işte BP, Hı. TransOcean ve Halliburton'un ortak yapımı. Ee, öte yandan tabii yine özel sektörün işleteceği veya işletebileceği e, nükleer santrallerin de yapılması düşünüyor. Yani sıra dışı radyoaktif kazalarla da. ...karşı karşıya kalabiliriz diye insan düşünmeleri demiyor. Edemiyor, evet. Ostim ve İvedik'te meydana gelen Ankara'daki patlamalarla... ...iki iş yeri sahibiyle bir imalat sorumlusu gözaltına alınmış. Soru şu, bunca gün sonra neden bu kadar geç ve nasıl oluyor? Patlamalarla ilgili 20 kişi hayatını kaybetmişti. Bir de İstanbul'da Beyoğlu'nda Şefkat Derneği üyesi bir grup... ...kadınlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmiş... Gene bir namus cinayeti var galiba. Grup Türkiye'deki en büyük teröründe aile içi şiddet ve kadın cinayetleri olduğuna dikkat çekmiş. Bunu da kısa haber olarak vereyim. Kadın demişken İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kadınların çağrısını reddetmiş. İtalya bir genel ev değildir. Sen çekil diyen kadınları reddetmiş. Berlusconi gösterileri Muhaliflerin işi. Dış mihrak dememiş ama muhaliflerin işi olarak. Ama o baya ilginç olmuş. Hani muhaliflerin neye muhalefet ettikleriyle ilgili bir yorumu olmadı herhalde. Olmamış ama Silvio gidiyor. Yine. Peki. <gülüyor> ben soracağım bunu. <gülüyor> Kafiye kötü de olsa bunu söylemekten <gülüyor> Silvio'dan hoşlanmıyorum. <gülüyor> Belli oldu mu acaba? Oldu. <gülüyor> Evet peki burada bitirebiliriz herhalde ee, bitirmeden önce bu yeni namus cinayeti haberinde biraz daha detaylandıralım ee, İstanbul Ataşehir'de e, 60 yaşındaki Salih Erdem akşam saatlerine dün akşam Ataşehir örnek mahallesinde aynı apartmanda yaşadığı eşi Salihah Erdemi kendisini aldattığı gerekçesiyle bunlar şüphe duyarak e, tartışıyor ve sonunda öldürüyor olay bu. Dün de sevgililer günüydü değil mi? Evet. Sevgililer günüydü. Evet. Öldüren sevgiye ihtiyacımız yok diyordu birçok kadın örgütü. Belki bu notla mı bitirelim? Evet. Bu notla bitirelim. Paleoço'nun ölümüyle bitirelim aslında ya da Kings grubu'dan bir parça daha çalıyoruz. Charles Avery'nin doğumu münasebetiyle Kingsten. Death of a Clown geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çıkartı.